Açık Radyo'dayız. Yol geçen yola çıktı. Evrim Altuğ ve ben Rahmi Ödül. Bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Evet Evrim. Ben havada müthiş bir denge görüyorum. Her şey yerli yerinde gibi. Hatta ağaçlar bile yaprakları bile kımıldamıyor. Yani o kadar bir denge var ki ama bu denge beni korkutuyor. Sanki bu dengenin Altında e, fırtınalar kopuyormuş gibi geliyor yani yüzeyde e, baktığımızda belki e, bu alttan alta e, gelişen aslında kaotik durumların e, işaretlerini göremiyoruz mu yoksa görebiliyor muyuz diye bir soruyla başlayayım çünkü biz yüzeyleri okuyoruz yani e, ister sanat okuması yapın, ister e, ister ne bileyim hayatı, gündelik hayatı e, gözlemleyin. Hayatın aslında biz hep yüzeyler e, üzerinde dolaşıyoruz. Yüzeydeki işaretleri okumaya e, ve e, bu işaretlerden de aslında olup biteni anlamaya çalışıyoruz. Ama her zaman bu yüzeydeki işaretlere güvenmek gerekiyor mu? Yani yüzeyde çok müthiş bir denge var gibi geliyor bana şimdi. <gülüyor> Sözlerin aslında kulağı bizde ise merhaba diyelim. Ortaçgil'in normal şarkısını hatırlattı. Onun da girişinde der ya havalar soğuk mu dedim. Dedi ki normal. Şimdi Eylül'e girdik. Herkeste bir psikolojik sonbahar e, duygusu var. E, ve Herkes aslında bakarsan e, yağmuru, e, sonbaharı, rüzgarı özlemiş durumda. Benim edindiğim izlenim bu. E, yüzeye bakacak olursak e, dünyada olup bitenler oldukça dengesiz ve bu dengesizliğin kendi içinde bir dengesi var. Bana sorar e, Hayat e, ya da tabiat ana ya da artık hangi inanca bağlıysak mensupsak ismini verdiğimiz o oluşum son derece adil bir şekilde e, kendince bizi ödüllendiriyor ya da cezalandırıyor. Benim görebildiğim bu. En e, uygar coğrafyalar en e, şaşırtıcı doğa olaylarına maruz kalıyor. Fırtınalar, depremler veya en e, yetersiz coğrafyalar Sosyal açıdan adaletsiz coğrafyalar çok e, beklenmedik, gereksiz bonkörlükte diyebileceğimiz doğal olaylarına maruz kalıyor. Seller gibi, heyelanlar gibi, e, toprak kaymaları gibi. Yani doğaya bakarak aslında e, dünya düzeninin, insanlık düzeyinin e, ne durumda olduğunu belki de anlamamız mümkün olabilir. Bu artık okuyup yazdıklarımıza kadar sirayet etmiş durumda. Her şey o kadar zincirleme etki gösteriyor ki e, aklımda kağıt zammı var mesela. Kağıt zammının e, altında ağaçlar var. Ağaçların altında toptancılık e, veya geri dönüşüm. E, her şeye bir mazeretimiz var yani bakarsan. Bu mazeretlerden biri de şimdi kağıt zammı oldu. Eee Derler ya bit pazarına nur yağdı herhalde bu saatten sonra da sahaflara nur yağacak. <gülüyor> ben aslında direkt açılışı e, denge ve yüzeyde hani hiçbir şey e, değişime dair hiçbir işaret olmadığını e, söylerken tam da bize yukarıdan e, söylenenleri tekrar ettim. Yani bu işaretleri aslında okumayı bilmek çok önemli. Dediğin gibi doğa da durmadan bize işaret veriyor. Doğanın işaretlerini okumamız. Yine toplumda, yine toplumsal yüzeyde de baktığımızda müthiş işaretler var aslında. Gelmekte olanı, bir büyük bir fırtına, büyük bir değişim, rüzgarı geliyor. Fakat bize böyle anlatılmıyor aslında. Her şey dengede merak etmeyin. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Dengeyi korumaya çalışan bir yapı, bir bünyo olduğunu görüyoruz. Aslında denge deyince dengeyi konuşmamız gerekiyor. Aslında denge bozuldu çok oldu. Yani hem yeryüzünün doğanın dengesi bozuldu. Hem de aslında toplumsal e, yapı da e, dengesizliğe do doğru hızla e, gitmekte. Fakat bize hep dengeyi vaz ediyorlar. Dengeden söz ediyorlar. Denge nedir diye aslında üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü evet, sanatta da değil mi kompozisyonda da baktığımızda tabloda denge aranır. Yani o eğer bu tablonun kompozisyonun dengesi Aa, bozuksa aslında o sanatsal olarak bir ayağı e, topaldır ya da eksiktir dolayısıyla her an o devrilecektir o sanat yapıtı dolayısıyla sanat yapısını da bile tutan o kendi içindeki dengedir e, bize hep dengeden söz ediyorlar. Denge nedir diye de düşündüğümüzde aslında düzendir. Yani denge düzendir. Ne kadar çok denge, kalıcı denge varsa. Bunu argo, argo anlamında söylemiyorsun değil mi düzen e yok, derken? Yok, hiç hmm. öyle. Hiç öyle. Sözcüklerle oynamak istemiyorum. Anladım. E çünkü önümüzde biliyorsun sanat fuarı var ve sanat fuarı e, Contemporary İstanbul 13.sü galiba. Hı hı. E, üç günlük fuar için ortalama bilet fiyatı 80 TL. Eserleri izlemek için bile 80 liraya ihtiyacımız olduğu bize söyleniyor. Geçen günlerde e, Mimar Sinan Sanat Tarihi hocası sevgili Osman'ın da Osman Erden'in de bir yorumunu Twitter'dan okumuştu. O da gereksiz yere ay ayak altında dolaşmayın e, bu parayı verirseniz ancak ve bu eserleri izleyebilirsiniz mealinde bir tweet atmıştı. Bu çok önemli bir detay bence. E, Türkiye sanat piyasasının, dünya sanat piyasasının geldiği nokta açısından önemli bir detay. Bir şeyleri artık görmek bile e, bu kadar pahalanmış durumda. E, onun dışında buraya gelirken, bu bir tabii ki stüdyo kaydı. Bunu e, izleyici dinleyicilerimize de hatırlatalım. Bu hafta sizinle bir stüdyo kaydı vesilesiyle beraberiz. E, buraya gelirken seninle, Bugün cumartesi ve cumartesi annelerinin yapamadıkları, kendilerine izin verilmeyen eylemlerine maruz kaldık. İnsan Hakları Derneği'ne, senin yönlendirmenle Sampuşer sen Lisesi'nin oradan İnsan Hakları Derneği'ne doğru seyirttik ve anneler orada oturuyorlar, kuaförler, işte kafeler, sahafların arasında bir şey dikkatimi çekti. Dediğin gibi yolda sen de söylemiştin, çok sayıda... Yelekli e, polisi vardı ve İnsan Hakları Derneği'nin e, oradaki polislerin yeleklerinde de spor şube yazılıydı. Bu da bana çok enteresan geldi. Spor şube ilgileniyor cumartesi anneleriyle. Evet hayat spordur zaten Ko kovaladıkları Kovalama, için belki herhalde, de koşma mi? yakalama atma gibi çeşitli olimpi, olimpik aslında oyunların gerçekleştiği bir evet. yerdir kentin için evet. çok makul geldi. Şimdi baktığımızda da bu gözlemlerin de çok önemli yine aslında dengenin bizim için yani aman dengemiz bozulmasın diye müthiş bir çaba olduğunu görüyoruz. En küçük bir denge bozucu evet, hareket aynı şekilde engelleniyor. Aman dengemiz bozulmasın. Ya dengemiz bozulursa düşeriz. Yani dolayısıyla biz de düşeriz. Biz de dengede kalmak için büyük bir çaba e, gösteriyoruz. Ama dengede e, biz hiçbir şey göremiyoruz. Biraz önce aslında sen e, büyük paralarla e, göreceğiz dedin sanat yapıtlarını. Biz aslında hiçbir şey göremeyeceğiz. O parayı verseniz de yine bir şey göremeyeceksiniz. Çünkü dengedeyseniz bir şey göremiyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Ilya Prigogin. Söylüyor. Bu e, kimya e, Nobel ödülünü kazanmış ve kaos kuramına büyük katkıları olan bir bilim adamı eğer diyor ki madde dengedeyse kördür ancak dengesi bozulursa görmeye başlar neyi görmeye başlar zaman okunu görmeye başlar yani zaman oku dönüşü olmayan tersinemez bir süreçtir yani dinamik bir sürece girdiğiniz zaman ancak denge bozuluyor ve evet o zaman madde görmeye başlıyor. Dolayısıyla biz müthiş bir denge haline tutarak hiçbir şeyi göstermemeye ya da bizi körleştirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ancak ne zaman dengemiz bozulacak... O zaman biz zaman okunu göreceğiz. Şimdi döngüsel zamanlardayız. Hep aynanın durmadan geri geldi. Tabii hep aynı geri gelmek zorunda zaten. Bu başka türlü bize ne önerebilirler ki? Zaten aynının iktidarı, iktidarı varsa o ayna hep aynayı geri getirmek isteyecektir. Ama zaman oku gerçekten bu döngüsel zamanları, bu kısır döngüyü kıran ve doğanın evrenin içinde olan bir dinamik bir süreçtir. Ve madde gerçekten evrimleşir ya da e, biyolojik evrimin temelinde de bu zaman oku vardır. Yeni biçimler ortaya çıkar ve Prigogin şunu söylüyor. Biz zaman okunun çocuklarıyız diyor. Yani zaman oku aslında yeni biçimler e, yeryüzünde ortaya çıkarıyor. Dengede kalan hiçbir şey dengede e, olan her şey aslında çürümeye e, mahkum bildiğin gibi. Yani kapalı bir sistem bir süre sonra çürüyüp ve çöküyor. Dışarıdan enerji girdisi olmayan bir göl su e, kokuşmaya başlıyor yani denge e, aslında e, bu dengesizliğe muhtaçtır yani doğada denge ve dengesizlik kaos ve kozmos düzen ve düzensizlik arasında müthiş geçişler vardır ve bu geçişler olmasa zaten hayat olmayacaktı. Hayat ip sırtında ip üzerinde yürümektir bir tür cambazlıktır. her an dengen bozuluyor sen yeniden denge kurmak zorunda kalıyorsun. Şimdi yine e, dengelerin aslında e, bozulmaya yönlendirdiği bir e, daha doğrusu başladığı bir yeryüzündeyiz her anlamda hem doğanın dengesi ciddi anlamda. ...bozulduğu... ...tüm o senin sözüne ettiğin doğal felaketler... ...aslında işaretlerdir... E, ...yeni bir e, denge bozup... ...yeni bir, e, yeni bir düze, düzeye doğru gitmeye çalışıyor... E, ...doğa... ...toplum da yine aynı şekilde... ...toplumu da hep aynının e, ...geri e, döndürüldüğü bir denge durumunda... ...tutmak isteyenler... ...aslında o toplumu... ...bir anlamda ölüme, çürümeye... E, ...mahkum ediyorlardır... ...fakat e, biz de maddeyiz... Châtelet diyor Fransız, François Châtelet, Fransız e, filozofu. Biz maddeyiz diyor. İnsan, e, i̇nsan da maddedir. Eğer o insan da dengede olduğu zaman gerçekten kördür. Ancak dengesi bozulunca görmeye başlayacağız. Biz hala dengeyi sürdürdüğümüzü düşünüyorum her şeye rağmen. Görmüyoruz hala. E, nereye bakarsak bakalım, sanat yapıtına bakalım, hayatın içine bakalım, sokakta yürüyelim, doğaya bakalım... Büyük bir çoğunluk ne yazık ki görmüyor. Körü körüne dengeye bağlılar çünkü. görleştirilmiş belki, belki de işimize gelmiyor görmek. Evet dengeyi biz de istiyoruz. Dengeyi gerçekten istiyoruz çünkü işte görmemek için de belki. Yani sadece önümüze bakalım. <gülüyor> bir ara verelim mi müzik arası? Olabilir. Ee, bu haftaki albümümüz Act Etiketli Yunus Balcıoğlu, Halil Neciboğlu Rönö García Fons, Nügyenli ve asıl imza olarak da sevgili kodisi Ergüner'in e, çalışması e, Bu albüm şu an Paris'te yaşayan Ergüner'in e, İslam Blues isimli albümü. Bu albümden Şarkı adlı parçayı dinleyelim. Oh. dan 94.9 Açık Radyo yol geçen programı Rahmi Övdü ile beraber ben Evrim. 2001 tarihli Act Music etiketli İstanbul Blues albümünden Kutsi Ergüner'in şarkı isimli bestesini dinledik. Bu albümde Ergüner'e Yunus Balcıoğlu vokalde, Halil Neciboğlu yine vokalde, Bruno Kaya double bass'ta, Derya Türkan Kemençe'de, Hakan Güngör kanun Nügenli'yi gitarda, Röne Garcia davul Davulbass'da ve Mark Nossif, e, davulda ve bir diğer davulda da Kerim Ziyad eşlik etti. E, konuşuyorduk denge dengesizlik doğa ve doğal olmayan e, üzerine. E, önceki hafta ben e, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün e, Gümüş Suyu Alman Konsolosu'nda verdiği bir e, davete iştirak ettim. E, bu toplantı gereğince e, kendileri iki yıldır üzerinde çalıştıkları bir e, ulus aşırı projeyi anons ettiler ilk defa. Bu proje e, Suriye, Almanya, Türkiye gibi ve Irak e, gibi ülkeleri e, bir araya getiriyor akademik olarak e, ve bu proje uyarınca Suriye'den e, dört e, akademik kişilik bir tanesi de hanım olmak üzere sponsorluk desteğiyle çeşitli akademik projelere arkeolojik manada akademik projelere imza atıyorlar bunu bir Fener Kulesi olarak bir yol gösteren olarak ifade ediyor Almanya yetkililer bu projeyi ve e, bu Suriyeli arkeolog ve mimarlara verilen desteğin uzun vadede kendi içinde çok dilli olmasının da çok kültürlü olmasının da verdiği e, umut ve bereketle aslında esas Suriye halkının bilinçlendirme ve kültürel yönden kalkındırma maksadı taşıdığını gösterdiğini söylüyorlar. E, bu konuda ciddi bir yatırım entelektüel yatırım yapıyor Alman Arkeoloji Enstitüsü Enstitüsü ve bu proje uyarınca e, verdikleri çeşitli proje e, kazı desteklerini baktığımız zaman mesela Göbekli Tepe, Pergamon, Didim ve Millet ile e, On Di e, Ononda diyebileceğimiz bir kazı alanının ve Bağazköy kazı alanının destekleri söz konusu çeşitli Alman kurumları ve fonlarıyla. Bunlar arasında Avrupa Birliği, Doğuş Grubu, John Templeton Vakfı, Kaplan Vakfı gibi veya Gerda Henkel Vakfı gibi çok önemli kurumlar, STK'lar var. Kesinlikle milletler üstü ve politika üstü bir proje olduğunu söylüyorlar bunun. Biliyorsun Suriye iç savaşında etkisiyle kendi kültürel varlıklarını neredeyse insanlık tarihinin e, demirbaşı diyebileceğimiz e, kültürel varlıklarını IŞİD'in de etkisiyle e, yitirmekle karşı karşıya bunların başında malum e, Palmira'da geliyor. Dolayısıyla bu projeyi önceki gün tanıttılar ve ben şeyi sordum Almanya yetkililere. Neden iki yıl sonra, neden şimdi bu projeyi anons etme ihtiyacı duyuyorsunuz diye. Çok haklısınız bu soruyu sormakta dediler ve e, bu projeyi iki yıl sonra e, bizim e, anons etmemizin asıl nedeni destek verdiğimiz arkeologların can güvenliklerinin artık sağlanmış olması dedi. Bu çok önemliydi çünkü bu arkeologlar Suriye ile ilgili projelerini zaten doğal olarak Suriye'de kurdukları bağlantılar, sivil ve akademik bağlantılarla me me me mevcut <gülüyor> kılabildiler, mümkün kılabildiler. Bunlardan bir tanesi çok etkiledi beni. Palmira'nın hafızasını oral hafıza yani sözlü hafıza üzerinden nasıl belgeleyebiliriz ve nasıl envanterleyebiliriz gibi bir proje idi bu. Bundan çok etkilendim. Yine e, hanım arkeolog e, kendi projesinde kültür tarihini e, Suriye üzerinden, e, Orta Doğu kültür tarihini çocuklara bir çocuk kitabı aracılığıyla nasıl e, e, pedagojik ve e, arkeolojik olarak yansıtabilirizi e, çalışmış. Yine bir başka e, Suriyeli arkeolog e, Suriye'deki Osmanlı hafızasını, Eski medrese kalıntıları üzerinden çalışmış. Böyle son derece enteresan projeler söz konusuydu. Evet aslında normale döndükten sonra arkeoloji etkinliğini sürdürmek mümkün. Yani bir hayatın normale dönmesinden biraz önce yine denge ve dengesizlikten söz ederken Normal şartlar altında arkeologlar çalışabiliyor demek ki iki seneme geçiyor. Ancak savaştan sonra bir arkeologların bir yerde kazı sürdürebilmeleri için uygun koşullar yaratılmış oluyor. Bir taraftan da şeyi düşündüm. Yani oradaki pek çok yapıt, yapıt demeyeyim kalıntılar. Ee, kültür varlıkları, kul, kültür varlıkları Hı -hı. imha edildi, yok edildi e, ve ondan sonra bir normale dönüş yaşandı. Her e, toplumsal anlamda özellikle yapay olarak çıkarılan düzensizlikler hem kültürel varlıkları her anlamda ortadan kaldırılıyor. Sözlü tarihten söz ettin, Palmira'da sözel bir, e, bir tarih çıkarma çabasından bahsettin. Şeyi düşünüyorum kültürel varlıklar deyince genellikle insanların aklına taşlar, yapılar, cansız nesneler geliyor fakat savaş gerçek anlamda oradaki yaşayan yerel halkı imha etme projesi olduğuna göre ve melleksizleştirme projesi Bunu bir Bağdat'ta anlamda. Bağdat'ta gördük. Ve Mısır'da da gördük. Yaşayanları yok ettiği andan itibaren o zaten e, ciddi anlamda kültürel varlık dediğim zaman benim yaşayan ete bürünmüş insanlar, canlılar geliyor aklıma. Tam da kültürel varlıkların ortadan kaldırıldı e, ve daha sonra da e, daha sonra da e, tekrardan e, sözlü bir bel, e, tarih çalışmasının yapılma gereğinin duyulması da bana çok hani anlamlı geliyor. Yani süreç öyle bir süreç ki savaş süreci. Belliği, insanları, kültürü yapan insanları, o yerin değerlerini üreten insanları yerlerinden, yurtlarından ediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Ee, sonra boşalan arazide, arazide e, tekrar arkeolojik kazılarla aslında yine e, cansız nesneler üzerinden e, orayı anlamaya e, çalışıyoruz. Evet. Haklısın. Hatta, şey, hatta bu affedersin, Gümüş hı. Suyu Alman Konsolosluğundaki toplantıya Alman Başkonsolosu Michael de iştirak ettiler. Ee, orada kendisinin de altını çizdiği bir mesele şuydu ki e, bu proje e, aynı zamanda e, eşyaya değil insana da bir e, yatırım e, ve sahiplenme projesi ve bunun sınır aşırı, aşırılığına Altını çizdi bunu sahiplendi bunu övdü başkonsolos nasıl derler jergonda hazretleri hı hı. böyle övdü ve şeyin altını çizdi Alman dışişlerine baktığımız zaman bütçenin yüzde yirmisi beş milyon avronun yüzde yirmisi doğrudan bu tür projelere aktarılıyor dedi bunu ben not ettim. E, emsel olsun diye tabii. 2016 sonbaharında başlayan bu projenin insani desteğinin yanı sıra dediğim gibi kriz ve savaş anında bir yardım olarak da kayıt altına alınmasının değerini vurguladı. Ve e, bu projeyle çeşitli anlaşmazlıkların e, işbirliğiyle aslında bir şekilde pansuman edilebileceğini e, yine altını çizdi. E, master ve doktora düzeyindeki bu figürlere Suriyeli figürlere verilen desteğin psikolojik bir emsel olacağını, yeni gençlere, yeni projelere, yeni işbirliklerine emsel olacağını vurguladı ve Almanya'da bir milyonu aşkın Suriyeli göçmen olduğunu söyledi. Sonuçta bunların hepsinin tabii ki de vasıfsız olduğunu kimse iddia edemez hepsinden önce. Bunlar insan ve bunların arasında da varlıklı yani entelektüel olarak varlıklı ya da varlıksızlar var ve ne kadar güzel ki kendi vatandaşlarını tırnak içinde söylüyorum... ...bir tür geri dönüşüm kampanyasıyla değil mi? Bu krizi aşmak adına e, sürece dahil ediyorlar. Ben bunu çok e, Hı -hı. takdir edici, edici buldum. Takdire e, Hı -hı. şayan buldum. Evet. Bir, bir, bir Hı -hı. şey daha eklemek istiyorum. Toplantıya katılanlardan biri de Ankara'dandı. E, Ali Rıza Altınel e, kendisi... E, Kültür Bakanlığı Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden başkan yardımcısı çok önemli envanter bilgileri verdi. Şöyle bir kere bu projenin Suriye'nin geleceğini inşa eden bir kardeşlik projesi olduğunu söyledi. Ben kesinlikle buna imzamı atarım yani doğru söyledi bana göre ve konuşmaları dinlerken... Şöyle bir tarif yapmaya çalıştım proje ile ilgili Barış ve Geleceğin tarihine bir şekilde sponsorluk projesi bu bana sorarsan yine altın elin beyanlarını vurgulamak istiyorum şu anda Türkiye'de 152 alanda kazı yapılıyor milletler arası kazı yapılıyor Türkiye'ye geçtik şu anda konuşurken bunlardan 32 tanesi 11 yabancı ülke ile beraber bunlardan 32 tanesi Almanya ile beraber yapılıyor Türkiye'deki 152 katıların 32'sinde hmm. Almanya'nın desteği var teknik desteği ve 1876'dan bu yana sürüyor bu işbirliği ee, 3 milyon 250 bin Suriyeli mülteci var ve 715 bin Suriyeli ilk orta ve lise düzeyinde yaş ve kıdem açısından akademik kıdem açısından Onların 22 bin tanesi üniversite düzeyinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda üniversite eğitimi alan 22 bin Suriye vatandaşı var. İnanılmaz bir şey bu bana göre. Olumlu anlamda söylüyorum. 450 tane kapalı Puh. okul varken e, bunların e, 462 sayısını da arttırmak e, üzere 462 tanesini açmışlar ve bunlara da e, 15 yaş altı e, eğitim için hizmet altyapısı sağlamışlar. Ve e, Suriye içinden de söz etti. Suriye'de de e, ders kitaplarını kavuşan çocuk sayısı 168 bin. E, Bunu da altını çizdi. Çünkü Ali Rıza Altınel daha önce e, sınır aşırı e, şey de yapmış e, kültür ve eğitim. Projelerine, diplomatik eğitim projelerine de imza atmış bir figürmüş. Ben bunları da kayıt altına almanın doğru olacağını düşünüyorum. Evet, yani, evrim çok güzel projeler. Yani özellikle arkeolojik çalışmalar toprağın altında kalmış, kadim bu topraklarda yaşamış, kadim uygarlıkları açığa çıkarması... Ve bir anlamda bu topraklardaki verimliliğini göstermesi açısından çok önemli. Çünkü monokültür real bir tarım yapmaya çalışan iktidarlar genellikle oluyor. Dolayısıyla bu monokültür biliyorsunuz tek tip bir ürün yetiştirmeye çalışıyorlar kendi bahçelerinde. Ve ironik ki Almanya'nın tarihine baktığımızda bunun en ıstırap verici deliliğini kesinlikle, görebiliriz. Kesinlikle evet. monokültür geçmişi olan evet. bir ülke ve her ülke, her devlet bir anlamda monokültür uygulayan bir bahçedir. Bahçıvanlar böyle iş görüyorlar ama bir taraftan da toprağın ne kadar verimli olduğunu kazdıkça görüyorsunuz. Yani o kadar çoklu çok kültür çok etniste yaşamış gibi topraklarda ve aslında bunlar toprağın altında ayrı kodları gibi birbirleriyle de çok ilişkili bir bağlantılı çünkü kat kat ve her biri bir diğerine uç vermiş. Hemen aklıma 6-7 Eylül 1955 olayları geliyor yine arkeolojiyle de yakından ilgili olsa gerek tarih. Şu günlerde yıl dönümü yaşadık evet, değil mi? Geçen bugün, hafta bugün 8'i mi? Sek, yani kayıt yapıyoruz evet, evet. bugün 8'i. yani geçen evet. geçen hafta diyelim Pazartesi yayınlanacak evet. program. Evet. Ve e, düşündüm yine bir monokültür e, projesinin bir bir katliamı aslında ya da ne diyelim katliam e, demeyelim de bir tür bir tür faaliyeti operasyonu diyelim 6-7 Eylül e, projesine bir projeydi çünkü. Ve e, kültür çok e, kültürlü bir e, toprak, e, tek kültürlü hale getirmek üzere yapılmış. Yine bir bahçe e, bir e, operasyonu, bahçeyi monokültürel bir toprak haline getirmek üzere yapılmış. Orada galiba bir gazete haberinin kışkırtması da vardı değil mi? Atanın evet. evi e, Şişli'de değil mi? Yok Yunanistan'daki, neredeki ben de onu bilmiyorum. Ben Şişli'de diye tamam. anımsıyorum. Yak... Ulus gazetesi miydi? Galiba bir gazete. Ee, tam Atanın evlisi aldı diye uğradı diyerek e, o sırada kamuoyunu kışkırtıcı bir sanırım manşet atılıyor. Evet, evet, daha sonra da Ama... zaten kabulleniliyor evet. zaten evet. iktidar tarafından, hükümet tarafından da. E, dolayısıyla şimdi... Ne kadar ilginç. Bir tarafta e, kültürel varlık, yaşayan canlı etekemeye yemeye bürünmüş insanları aslında e, tek tip e, hale getirmeye çalışan bir yerde de kültürel yokluk. E, aynı zamanda kültürel bir yokluk yaratmaya çalışan bir bir üst kurum var ama hemen e, altında da çeşitli faaliyetler var. Toprağın altında ölü olan medeniyetleri aslında yeniden e, gün ışığına çıkarmak ve bu, bu ö, ölü uygarlıklar arasındaki bağlantıları kurmaya çalışan da bir arkeoloji denilen bir gerçekten çok önemli bir etkinlik var. Yani biz toprağın üstünde şu anda mevcut olan bu çok kültürlülüğü, bu zenginliği bir, bir, bir bakıma yoksullaştırıyoruz ciddi anlamda yoksullaştırıyoruz her anlamda. En am yani ya da en argo tabiriyle demokrasinin üstünde oturuyoruz, haberimiz yok, değil mi? <gülüyor> hani, Öyle. Ya. Organik olarak da evet, kalıntılardan, evet, evet. parçalardan evet, evet. bir araya getirsek kesinlikle. O yüzden. Yani Orta da baktığında değil mi? Eski evet. bütün uygarlıklarda. Toprağın altından öğreneceğimiz çok şey var. Yani oradaki e, o çok kültürlülüğü ne yazık ki e, biz yan yana duran, farklı etni siteye ait olan insanlar başaramıyoruz. Yani bunu başaranmak için elimizde her türlü e, nedenimiz var fakat aramıza girenler var. Birileri aramıza giriyor ve bizi kavga ettiriyor. Sonra da yine o barıştırıyor bizi. Tuhaf bir şey yani hem bizi aramızı bozan ve daha sonra bizi barıştıran aynı üst kurum oluyor. Bu da işin bir başka trajikomik durumu. E, bu projeyi e, Alman Arkeoloji İnstitüsü'nün iki yıldır sürdürdüğü bu Suriye çıkışlı milletler arası projeyi e, kodlamışlar. Suriye'nin Heritage Proje, hmm. e, Suriye Kültür Mirası Projesi, internete geldiğine e, geldiğinde bakılabilir. E, Deutsches Arkeologisches Institut e, ya da Alman Arkeoloji İnstitüsü'nü Google'da aradığınızda sizi her yöne ulaştıracaktır. E, profesyonel veya amatör herkese açık. Buradan anons edelim. Ee, yine şeyi de burada anmakta çok büyük fayda var. Ee, bu projelere seçilen akademisyenleri isimlerini analım. Hasan Ali, Muhannet Abudan, Lamiska'da e, bu bayan olan arkeoloğumuz ya da e, mimarımız. Yaser Dalal, Ahmet Mesri e, projelerini önceki gün daha doğrusu geçen hafta İstanbul'da ilk kez dünyaya sundular kurulmuşlar. E, bu benim için de ayrıca değerli. Böyle küresel bir projeyi İstanbul'da anonsunu yapmaları çok enteresan. Toplantıya çünkü dünya basını ile beraber üniversitelerinden de şey oldu. Katılım oldu. Bu bir tür premierdi. Bundan sonra da projenin görünürlüğünü sağlamak açısından çeşitli eğitim ve medya organizasyonları düzenleyeceklerini müjdeleyelim dolayısıyla bu iş burada kalmayacak. Örneğin bu projelerin e, kitaplaşması ve çocuklara da yönelik e, eğitim kitaplarına dönüştürülmesi şimdiden konuşulmaya başlamış durumda. Yine tekrar edelim. Deutsches Archäologisches Institut, Alman Arkeoloji Enstitüsü Suriye e, kültür mirası üzerine milletler arası bir proje yürütüyor. Bu projeyle ilgilenenler e, internete en azından başvurabilirler. Peki Evrim bir yine e, müzik e, arası verelim. Sen seç o zaman bu sefer. Tamam yine Kutsi Ergüner İslam Blues albümünden. E, sen. Ben mi seçim? Sen seç sen. Peki. E, dinleyicilerimiz için Moonrise diyelim o zaman. Altıncı parça. Evet herkese son kez merhaba. Programında artık son 5 dakika, dakikasına girdik. Ee, arkeolojiden ve arkeolojik projelerden söz etti. Özellikle Suriye'de gerçekleştirilecek olan evrim. Fakat gündelik hayatın arkeolojisine ben yeniden dönmek istiyorum. Evet arkeolojik hem yüzeyden programın açılışında bir yüzeyden söz etmiştik. Biz yüzeylerle aslında irtibat kuruyoruz, ilişki kuruyoruz. Çok fazla derinliklerde nelerin olup bittiğini kestiremiyoruz daha doğrusu ancak yüzeydeki işaretlerden derinde yüzeye çıkmakta olanı anlayabiliyoruz. Ya da öngörebilme durumumuz söz konusu dolayısıyla gündelik hayatta da hepimizin birer arkeolog olması gerekiyor. Yani yüzey ve yüzeyin altında henüz yüzeye çıkmamış ama çıkmasıyla birlikte... ...o yüzeydeki mevcut şeyler... ...dengesini, ilişkisini... ...düzenini değiştirecek olanı da... ...okuyabilmek e, gerekiyor. Ee, Ve dediğimiz gibi... ...arkeolojinin galiba bize öğrettiği... ...en değerli... E, ...düsturlardan biri... ...hiçbir... E, ...katmanın... ...bir diğerinden öncelikli, vasıflı... ...ya da... E, ...ayrıcılıklı olmadığı. Kesinlikle. Hepsi de ilişkili zaten. Çünkü... Hepsi birbirine uç vermiş Katmanlar Birbirinden kopuk dediğin gibi ayrışık değil Birbirine uç veren Ve birbirini doğuran Dolayısıyla bir zincirin halkaları gibi Ki arkeologlar da Bu zincirin halkalarını Eksik olan halkayı bulmak için Çabalıyorlar Aynı şekilde evrim Araştırmacıları da Evrim biyologları da aynı şekilde Evrimdeki eksik halkayı bulup çıkarmaya çalışıyorlar İnsanın evrimi gibi Kültürün evrimi de aslında sürekli bir diğer biçime uç vererek ortaya çıkıyor. Bir önceki biçim olmasaydı daha sonra olacak olan biçim ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla biz şimdi bir biçimler dünyasında yaşıyoruz. Yani biçimler arasında hareket ediyoruz, formlar arasında hareket ediyoruz ve bu form kalıcı değil. Bize kalıcıymış gibi aslında dayatıyorlar her türlü mevcut şeylerin formlarını. Dil aslında. O zaman utanıp sıkılmadan, sakınmadan şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'nin yaşadığı e, inanılmaz bir çelişkidir bu. Cumhuriyet ve Osmanlı e, hafızası arasındaki bu sarkaç durumu, gelgit durumu, sanki ne biri ne öteki durumu. Halbuki bu, bugünkü bu haftaki programımızın da bence geldiği çok güzel bir nokta. E, ne biri ne diğeri ama ikisi birden. Değil mi? Değil. Bunu söyleyebilmek. Evet bir, bir de yani yeni bir biçim çıkacak ortaya. Yani tabii ki bu geçmişteki özellikle bu farklı biçimler, bu biçimler arasındaki ilişkiler, farklı kültürler, o kültürlerin birbirine uç vermesi. Evet... O, o bir arada geç... yaşayabilmek Evet yani. evet ne gelecekse zaten ge gelecekten gelmiyor yeni olan bir şey. Geçmişten yüzeye tekrar çıkıyor. Henüz yüzeye çıkmamış olan bir şeyin biz karşılaştığımız zaman yeni diyoruz buna biz. Hep yeniye gelecekten gelecekmiş gibi bekliyoruz. Halbuki yaşadıklarımız şimdi yaşadığımız geçmişteki yaşadığımız kültür hepsi aslında bugünü e, çıkmakta olanı çok etkiliyor. Dolayısıyla İstanbul bunun en güzel bir, örneğiydi yani baktığında Şimdi biz İstanbul'a bakınca ille Cumhuriyet'i görmek zorunda mıyız? Hayır. İlle Osmanlı'yı görmek zorunda mıyız? Ona da hayır. Peki illa Bizans'ı mı görmek zorundayız? Hayır. Peki tarih öncesini mi görmek zorundayız? Hayır. Peki neye evet? Hepsine evet. Hepsini görebilmeliyiz. Ve hepsini görünür kılmak Kültür Kes, Bakanlığı'nın, turizm Hı -hı. yetkililerinin veya bürokrasisinin bence görünmeyen kaidesi olmalı. Bilmiyorum. Evet. Evet. Sona geldik. Son... E dakikaya girdik. Barış'a teşekkür edelim teknik masada. Evet. Emeğine sağlık Barış. Çok teşekkürler bu hafta için. Ayrıca bizi destekleyen, dinleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yol geçen, Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altuğ ve Rahmi Ödül